Çarşamba sabahından günaydın. Bugünün ilk kampanyası hayvan hakları hakkında başlatan Nebahat Aksoy. Aksoy'u dinliyoruz şimdi. Sultanahmet Meydanı'nda yaşayıp turistlerin ve mahalle sakinlerinin sevgilisi biri 14 yaşında ve kalp hastası olan dört köpeğimiz yasaya aykırı olarak ikamet ettikleri alandan Fatih Belediyesi ekipleri tarafından zorla alınmıştır. Beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının tümü gönüllüler tarafından karşılanan ''Köpeklerimizin akıbetleri hakkında hiçbir bilgi alamamaktayız. Köpeklerimizin şu an bulundukları yer hakkında bilgi ve yaşam alanlarına ivedilikle geri getirilmelerini talep ediyoruz.'' diyor Aksoy ve kendisinin kampanyasını 3000'den fazla kişi imzalarıyla desteklemiş. İsmail Erdoğan'ın kampanyasına geçiyoruz şimdi. Erdoğan kampanyasına tutuklanan HDP eş başkanları ve milletvekilleri için başlatmış. Kampanya Avrupa Parlamentosu Uluslararası Af Örgütü Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu'na sesleniyor. Diyor ki, tutuklanan HDP'li milletvekilleri serbest bırakılsın. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıyım. Bu ülkede doğan her yurttaş gibi seçme ve seçimi hakkına sahibim. Oy verdiğim siyasi partinin eş genel başkanları ve milletvekilleri bugün bütün demokratik değerler çiğnenerek gözaltına alındılar. Gözaltına alınan eş başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la birlikte seçilmiş milletvekillerimiz İdris Balukan, Nursel Aydoğan, Ferhat Encü, Mehmet Ali Arslan, Gülser Yıldırım, Abdullah Zeydan ve Leyla birlik tutuklandılar. Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ, oy verdiğim siyasi partinin eş genel başkanlarıdır. Şahidim ki Demirtaş'ın ve Yüksekdağ'ın barış söylemediği, İnsan ölümlerinin durmasını istemediği tek beyanı yoktur. Selahattin Demirtaş, Refigen Yüksekdağ'la beraber seçilmiş milletvekillerinin tutuklanması kabul edilemez. Dava hukuki ise eğer onları sorgulayan ve tutuklayan mahkemelerin beni ve benim gibi düşünüp HDP'ye oy veren diğer seçmenleri de tutuklaması gerekmektedir. Zira ortada bir suç varsa aynı suçu defalarca işledim ve işlemeye devam edeceğim. 40 yıldır süre gelen savaşın barışçıl yöntemlerle çözülmesini istemeye ve söylemeye devam edeceğim. Bu hukuksuzluğu ve yargılama sürecini yakından takip etmenizi ve Türkiye demokrasisi için HDP ile dayanışma göstermenizi rica ediyorum." diyor Erdoğan Change.org'da başlattığı ve 25 binden fazla kişinin desteklediği bu kampanyasında. Brezilya'ya gidiyoruz. Hem ünlü bir şef hem de televizyondaki yemek programıyla Brezilya halkının yakından tanıdığı Raquel Novais Millet Meclisi'ne hitaben bir kampanya başlatmış. Novais kampanyasında Brezilya hükümetinin Onaylamayı planladığı pestisit kullanımını yeniden düzenleyecek yasanın iptalini istiyor. Kampanya bugüne kadar Change.org Brezilya üzerinden 51 bin kişi tarafından imzalanmış. zehirsiz sağlıklı gıdaya ulaşım için açılmış bir kampanya. Bursa'ya gidiyoruz şimdi de kampanyanın sahibi Turhan Gürsel. Şehirci trafik ışıklarında motosiklet koridoru yapılması gerekiyor. Motosikletlerin trafik ışıklarında ve trafiğin yoğun olduğu kalabalık bölgelerde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde aralardan geçmemesi için motosiklet koridoru oluşturulmasını talep ediyoruz diyen kampanyayı siz de katılıyorsanız Change.org üzerinden imzalayabilirsiniz. Sıradaki kampanya Sağlık Bakanlığı'na sesleniyor. Fatma Alp bu kampanyanın sahibi. Çocuklara Türkiye'de gaita nakli yapılsın. Otizm geçiren bağırsak sendromu kaynaklı olduğu ve otizmli çocukların bağırsaklarında patojen mikroorganizmaların Faydalı bakterilerden üstün olduğu birçok kişi tarafından kabul ediliyor ama bizim ülkemizde bu konuya yeterince önem verilmiyor. Başta Amerika ve diğer Avrupa ülkelerinde Gaita nakli yapılarak otizmli çocukların iyileşmesi sağlanıyor. Ülkemizde maalesef yetişkinler için çok başarılı Gaita nakli yapılıp sağlığına kavuşan çeşitli bağırsak hastalıkları var. Mesela Crohn, İritablu Bağırsak Sendromu gibi. Ülkemizde çocuklara da Gaita nakli yapılmasını istiyoruz. Bu konuda herkesin bize destek olmasını ve Sağlık Bakanlığı'nın... Onayını talep ediyoruz, diyor Alp Change.org'da başlattığı bu kampanyasında. Yine sağlık alanında bir kampanyada sıra. Ferhat Çeçen bu sefer. Bizler ameliyathane hizmetleri mezunlarıyız. Ameliyatlara sadece sirküle olarak girebiliyoruz. Ameliyathanelerde 1219 sayılı kanun bahane edilerek hala ana görevimiz olmayan iş kollarında çalıştırılmak zorunda bırakılıyoruz. Şu an bizim işimiz olan sirkülerlik ve scrub görevlerini Hemşire ve yardımcı personeller yapmakta. Görev tanımımızın son maddesinde parantez içinde cerrah isterse steril girebilir maddesinden dolayı sürekli muallakta kalan bir mesleğimiz var. Artık ameliyathane hizmetleri bölümü portör görevi yerine getirmemeli. Görevimiz cerrahın sözüne bağlı kalmasın. Görev tanımına scrub olarak girer maddesi kesin olarak eklensin. 22 Mayıs 2014 tarih ve... 29.007 sayılı resmi gazete ilanında yetki diploması olmadan ameliyathanelerde görevimizi icra edenler hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası öngörülüyor ancak böyle bir uygulama yok gereğinin yapılmasını talep ediyorum diyor kendisi. Fazıl Levent'in kampanyasıyla artık çarşamba gününü bitiriyoruz. Milli Eğitim Bakanı Muğla Valisi ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne seslendiği bir kampanya başlatmış. Muğla'da 259 öğretmen il dışına sürgün edilmesin. Destek verirseniz bu büyük kıyımı Tunceli'de olduğu gibi önleyebiliriz. Hedef Muğla'nın layık eğitimi ve öğretmenleri bize verilen bu cezalarla esasen öğrenci ve veliler de mağdur ediliyor. Öğretmen olarak her karış toprakta eğitim vermeye hazırız. Ancak önümüzde Teok gibi sınavlar var. Öğretmenlerin il dışına sürülürcesine tayin edilmesi öğrencileri mağdur edecek. Sadece Marmaris'te 3000 öğrenci mağdur olacak. Muğla genelinde ise bu sayı 18.000'i bulacak diyor. Eğitim Sen Marmaris Şube Başkanı Altan Kumbasar. Gelişmeleri kısaca anlatmak isterim diyor. Eğitim Sen Muğla Şubesi üyesi 274 öğretmen sendikalarının çağrısına uyarak geçen 29 Aralık'ta bir günlük greve katıldı. Muğla'da greve katılan öğretmenler hakkında Şubat 2016'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında öğretmenlerin ifadeleri istendi. Talep üzerine sendika tarafından hazırlanan ortak yazılı savunmalar verildi. Kademe durdurma ve maaş cezası da var burada. Geçen ay son savunmalar ilçelerden başlayarak talep edildi. Öğretmenlere tebliğ edilmeye başlanan yazılara göre disiplin yönünden kademe durdurma ve maaş kesim cezası verildi. İdari yöndense öğretmenlerden 259'u il dışında bulunan okullara sürgün edildi. Son olarak önceki gün 259 öğretmen arasında yer alan iki öğretmenin il dışı yer değişikliği kararnameleri tebliğ edildi. Öğretmenlerden biri Çankırı, biri Bilecik'e sürgün edildi. Aydınlık birikimine yönelik girişim, eğitim sen Mula şube sekreteri Volkan Polat üyelerinin sürgün edilmesine tepki gösterdi. Şöyle demiş: "Lehik bilimsel demokratik eğitim için mücadele eden öğretmenler, sürgünlerle yıldırılmaya çalışılıyor. Bunu kabul edemeyiz. Bizi yıldıramazlar. Mula'nın aydınlık birikimi olan öğretmenleri ve onların sendikaları eğitim seni bitirmeye dönük girişimlere karşı duracağımızı bilsinler" dedi.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 Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan: Musman Ulgar Özeski.